Değerli dinleyenler, İslam Bilginleri ve İcatları programından hepinize merhabalar. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen bitkilerden birisi zeytin ve bundan elde edilen yağdır. Zeytinyağı hususunda Nur Suresi 35. Ayet-i Kerime'de mealen şöyle buyuruluyor. Allah göklerin, yerin ve her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir.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 insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. Son yıllarda yapılan araştırmalar Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde övgüyle bahsedilen zeytinin yalnızca lezzetli bir besin değil, önemli bir sağlık kaynağı olduğunu da ortaya koymuştur. Zeytinin yanı sıra bundan elde edilen yağ da önemli bir besin kaynağıdır. Ayeti kerimede zeytin bereketli, kutlu, uğurlu, sayısız yarar sağlayan anlamlarına gelen mübarek sıfatıyla nitelendirilir. Zeytinyağı ise bütün uzmanlar tarafından başta kalp ve damar sağlığı için olmak üzere, diğer katı yağların aksine en çok tavsiye edilen yağ çeşidi olarak biliniyor. Zeytinyağının sağlık açısından faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Kalp ve damar sağlığına faydaları Zeytin ve zeytinyağı içinde bulunan yağ asitlerinin çoğu tekli doymamış yağdır. Tekli doymamış yağlar kolesterol içermezler. Bundan dolayı zeytinyağı, kandaki kolesterol oranını yükseltmez. Tam tersine kontrol altında tutar. Zeytinyağı ayrıca vücut için zaruri olan omega-6 yağ asidi içerir. Bu özelliğiyle sağlık örgütleri, Damar sertliği, şeker hastalığı oranlarının yüksek olduğu toplumlarda kullanılan yağların içindeki yağ asidinin en az %30'unun omega-6 yağ asidi yani linoleik asit olmasını önermektedirler ki bu da zeytinin değerini büyük ölçüde artırır. Değerli dinleyenler, bu konuda yapılan çalışmalar bir hafta boyunca her gün 25 mm, yaklaşık 2 yemek kaşığı doğal zeytinyağı tüketen insanların daha az LDL, yani kötü kolesterol ve daha yüksek antioksidan seviyeleri gösterdiklerini ortaya çıkarmıştır. Antioksidanlar, serbest radikaller denilen vücudumuzdaki zararlı maddeleri etkisiz hale getirmeleri ve hücrenin tahrip edilmesini engellemeleri bakımından son derece önemli maddelerdi. Ayrıca zeytinyağı kullanımının kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve kalp hastalıklarını önlediği pek çok araştırmayla da tespit edilmiştir. Zeytinyağı kanda dolaşan LDL adlı zararlı kolesterol düzeyini düşürdüğü, aynı zamanda HDL adlı faydalı kolesterol düzeyini ise yükselttiği için kalp ve damar hastalıklarına ilaç olarak tavsiye ediliyor. Yüksek oranda kalp ve damar hastalıkları vakalarına rastlanan ülkelerde çoğunlukla yüksek kolesterol düzeyine sahip doymuş yağlar tüketilmektedir. Bunun yanı sıra zeytinyağı, vücutta bulunan omega-6 yağ asidinin omega-3 yağ asidine oranını da bozmaz. Omega-3 ve omega-6 yağ vücuda belli bir oranda alınması çok önemlidir. Çünkü bu oranlardaki dengesizlik durumunda kalple, bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar ve kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığın ilerlemesi söz konusu olmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı pek çok insan zeytinyağıyla sağlık bulmaktadır. Amerikan Kalp Topluluğu Amerikan Kalp Topluluğu, kalp hastalığı riskini azaltmak için yüksek tekli doymamış yağ diyetlerinin %30 düşük yağlı diyete bir alternatif olabileceğini ileri sürerler. Değerli dinleyenler, zeytinyağının kanser önleyici olmasını ise şöyle açıklayabiliriz. The Archives of Internal Medicine'de yayınlanan bir çalışma, yüksek oranda tekli doymamış yağ tüketen kadınların göğüs kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu göstermiştir. New York'ta Buffalo Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü ayrı bir çalışmada ise, zeytinyağı gibi bitkisel yağlarda bulunan bir yağ olan bestosterolün prostat kanseri hücrelerinin oluşumunu engellemede yardımcı olabileceği belirtilmiştir. Araştırmacılar bestosterolün, hücrelerin bölünmemesi emrini veren hücre içi haberleşme sistemini güçlendirdiği, böylece hücre büyümesi kontrolsüz hale gelmeden kanserin engellenebileceği sonucuna varmışlardır. Oxford Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından yürütülen son araştırmada, zeytinyağının bağırsak kanserine karşı koyucu özelliğe sahip olduğu bulunmuştur. Doktorlar zeytinyağının, bağırsak kanserlerinin başlamasını engellemek için midedeki asitle tepkimeye girdiğini keşfetmişlerdir. Oxford araştırmacıları aynı zamanda zeytinyağının safra asidi miktarını azaltarak ve DAO yani diamin oksidaz adlı enzim seviyesini yükselterek anormal hücre artışına ve kansere karşı koyucu olduğunu keşfetmişlerdir. İLLALLAHU Allah'u Elallahü la ilahe illallahü Allah'u gider narın korkusu, illallah'u açar cennet kapusu, illallah. Sesler onda güzel. Değerli dinleyenler, Radyonuz Akre FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programında Zeytin ve Zeytinyağının insan sağlığına faydalarını anlatıyoruz. Az önce kalp damar sağlığına ve kansere karşı zeytinyağının etkilerinden bahsetmiştik. Tabii zeytinyağının faydaları bu kadarla bitmiyor. Daha pek çok hastalığa karşı da çok etkili bir gıda. Bu hastalıklardan biri olan ve eklem enfeksiyonu da diyebileceğimiz artrit hastalığının önlenmesinde de zeytinyağı kullanılıyor. Araştırmacıların raporlarına göre bol miktarda zeytinyağı ve pişmiş sebze yiyen insanların eklemlerindeki kronik enfeksiyonel bir hastalık olan romatizmal artrit geçirme riskleri azalabiliyor. Yine değerli dinleyenler zeytinyağı kemik gelişimine de yardımcı olur. Zeytinyağının içerdiği E, A, D ve K vitaminleri çocukların ve erişkinlerin kemik gelişimine yardımcı olması kalsiyumu sabitleyerek kemikleri güçlendirmesi bakımından oldukça önemlidir. Aynı zamanda yaşlılara da özellikle tavsiye edilir. Çünkü sindirimi kolaydır ve minerallerle vitaminlerin vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Ayrıca kemik mineralizasyonu. Yani minerallerin kemiklerde çökmesini harekete geçirerek kalsiyum kaybını engeller. Kemikler organizmanın mineral yapılarının deposunu oluşturur ve kemiklerde mineral birikimi olmadığı takdirde kemik yumuşaması gibi ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu bakımdan zeytinyağının iskelet yapısı üzerinde çok olumlu katkısı vardır. Değerli dinleyenler, Zeytinyağı yaşlanmayı da geciktirir. Zeytinyağının içerdiği vitaminler hücre yenileyici özelliklere sahip oldukları için yaşlılık tedavisinde de kullanılır. Cildi besler ve korurlar. Besinler bedenimizde enerjiye çevrilirken oksidan denilen bazı maddeler ortaya çıkar. Zeytinyağı içerdiği çok sayıdaki antioksidan madde ile zararlı maddelerin tahribatını önler, hücrelerimizi yeniler doku ve organlarımızın yaşlanmasını geciktirir. Zeytinyağı aynı zamanda vücudumuzda hücreleri tahrip eden, yaşlandıran serbest radikalleri baskılayan E vitamini açısından da zengindir. Zeytinyağının çocukların gelişimine katkısı da çok büyüktür. Zeytin ve zeytinyağı içinde bulunan linoleik asitten yani omega 6 yağ asidinden ötürü yeni doğmuş bebekler gelişim çağındaki çocuklar için son derece faydalı bir besindir. Linoleik asidin eksikliği, bebeklikteki gelişimin yavaşlamasına ve bir takım deri rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Zeytinyağı, vücudumuzdaki zararlı maddelerin tahribatını önleyen antioksidan elementleri ve insan için büyük önem taşıyan yağ asitleri içerir. Bunlar da hormonlara destek olur ve hücre zarının oluşumuna yardımcı olurlar. Zeytinyağı, insan sütündeki yağ asidi oranına benzer. Dengeli bir çoklu doymamış bileşime sahiptir. İnsan vücudu tarafından elde edilemeyen, aynı zamanda vücut için vazgeçilmez önemi olan bu temel yağ asitleri açısından zeytinyağı yeterli bir kaynaktır. Bu faktörler zeytinyağını yeni doğmuş bebekler için oldukça faydalı kılar. Doğum öncesi ve sonrasında bebek beyninin ve sinir sisteminin doğal gelişimine katkıda bulunmasından dolayı uzmanlarca annelere önerilen tek yağ yine zeytinyağıdır. Anne sütüne yakın miktarda linoleik asit içermekle beraber yağsız inek sütüne zeytinyağı katıldığında anne sütü kadar doğal bir besin kaynağı özelliği kazanır. Değerli dinleyenler, zeytinyağının tansiyon düşürücü etkisi de vardır. Orchids of Internal Medicine dergisinde, 27 Mart 2000 tarihli sayısında yayınlanan bir çalışma, zeytinyağının yüksek tansiyona olumlu etkisini bir kez daha vurgular. Ayrıca zeytin ağacının yaprağıyla tansiyon düşürücü ilaçlar yapılmaktadır. İster sıcak, ister soğuk olarak tüketilsin, zeytinyağı mide asidini azaltarak, mideyi gastrit ve ülser gibi hastalıklara karşı korur. Bunun yanı sıra, safra salgısını harekete geçirerek, en mükemmel hale gelmesini sağlar. Safra kesesinin boşalma işlemini düzenler ve safra taşı riskini azaltır. Değerli dinleyenler, zeytinyağı bütün bu özellikleri dolayısıyla son yıllarda uzmanların oldukça dikkatini çekmekte, bugün birçok bilim adamı zeytinyağını esas alan beslenme modelinin en ideal şekil olduğunu düşünmektedir. Bu özelliklerinden dolayı günlük beslenme programında her önde bulunması gereken en temel besinler zeytin ve zeytinyağı olarak belirtilir. Kur'an-ı Kerim'de nebatattan, zeytinden bahsedilen bir başka ayeti de Nahl Suresi 10 ve 11. ayettir. Mealen şöyle buyuruluyor. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçilecekler bundandır.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 değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu şekilde işaretler bulunan zeytinin faydaları günümüzde tıp bilgisinin artmasına paralel olarak birçok hususta olduğu gibi yeni yeni keşfediliyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi 1. ayetinde mealen "Tine, incire ve zeytine andolsun." şeklinde buyuruyor. Bazı alimlerin tinin yer ismi olduğunu belirtmelerine rağmen bazılarının da bu kelimenin inciri ifade ettiğinden bahsederler. Buna göre bu ayeti kelimede Yüce Allah'ın incire and olsun şeklinde bildirmesi bu meyvenin faydaları açısından son derece hikmet ifade eder. Akra Efem, Akra, Akra, akra Efem, tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan, gönlünüze giden yok. Kur'an-ı Kerim'deki hikmetler ışığında, teknoloji ve tıptaki ilerlemelerle daha ileri düzeyde yapılabilen tetkik ve deneyler sonucu, incirin tespit edilebilen insan sağlığı açısından faydalarına bakacak olursak, şunları söyleyebiliriz. İncir herhangi bir meyve ya da sebzeye göre en yüksek lif içeriğine sahiptir. Sadece bir adet kuru incir, iki gram lif sağlar ki bu tavsiye edilen günlük ihtiyacın yüzde yirmisidir. Son 10-15 yılda yapılan araştırmalar, bitkisel gıdalarda bulunan liflerin sindirim sisteminin düzgün olarak çalışması açısından çok önemli olduklarını ortaya koymuştur. Besin olarak alınan lifin sindirime yardımcı olduğu ve bazı kanser türlerinin riskini azaltmada etkili oldukları bilinmektedir. Beslenme uzmanları lif alımını artırmanın ideal bir yolu olarak lif açısından zengin olan incir tüketimini tavsiye etmektedirler. Değerli dinleyenler, lifli yiyecekler çözünür ve çözünmez olarak ikiye ayrılırlar. Çözünmez lif açısından zengin gıdalar, vücuttan atılacak maddelere su kazandırarak bağırsaklardan geçişi kolaylaştırırlar. Böylece sindirim sistemini hızlandırarak düzenli çalışmasını sağlarlar. Ayrıca çözünmez lifli besinlerin kolon kanserine karşı koyucu olduğu da tespit edilmiştir. Çözünür lif açısından zengin besinlerin ise kandaki kolesterol seviyesini yüzde 20'den daha fazla düşürdükleri ortaya konmuştur. Bu nedenle kalp hastalıklarının riskini azaltmak açısından büyük önem taşırlar. Eğer kanda fazla miktarda kolesterol varsa bu kan damarlarında birikir ve kan damarlarının sertleşmesine, daralmasına yol açar. Kolesterol hangi organın damarlarında birikirse o organa ait hastalıklar ortaya çıkar. Örneğin kalbi besleyen atar damarlarda kolesterol birikimi olursa göğüs ağrısı, kalp krizi gibi sorunlar oluşur. Böbrek damarlarında kolesterol birikimi ise yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Ayrıca çözünür liflerin alımı mideyi boşaltarak kan şekerini düzenlemesi açısından da önem taşır. Çünkü kan şekerindeki ani değişiklikler hayati riskler taşıyan rahatsızlıklarla sonuçlanabilir. Nitekim beslenmeleri lif açısından zengin olan toplumların kanser ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklara daha az oranda yakalandıkları tespit edilmiştir. George Washington Üniversitesi tıp merkezinde hastalıklara karşı korunma enstitüsünün başkanı Dr. Oliver Alabaster incirden şu ifadelerle bahsediyor. Gerçek anlamda sağlıklı ve yüksek lif oranına sahip bir besin olan inciri ve diğer yüksek lif oranına sahip besinleri sıklıkla tercih etmek, ömür boyu sağlığınız açısından büyük önem taşımaktadır. Kaliforniya İncir Danışma Kurulu'na göre meyvelerde ve sebzelerde bulunan antioksidanların insanları birçok hastalıklardan koruduğuna inanılıyor. Antioksidanlar, vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan veya dışarıdan alınan zararlı maddeleri etkisiz hale getirirler ve hücrenin tahrip edilmesini engellemiş olurlar. Scranton Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, Kuru incirin, antioksidan bakımından zengin fenol bileşimine diğer meyvelere göre çok daha fazla sahip olduğu belirlenmiştir. Fenol, mikroorganizmaları öldürücü, antiseptik bir madde olarak kullanılmaktadır. Scranton Üniversitesi'nde yapılan değerlendirmelere göre, incirdeki fenol miktarı diğer meyvelerle kıyaslandığında çok daha fazladır. New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada ise, Kuru incirin içerdiği omega-3, omega-6 yağ asitleri ile fitosterol yani bitkilerde bulunan yağmsı madde sayesinde kolesterolü düşürücü olarak da önem taşıdığı anlaşılmıştır. Bilindiği gibi omega-3 ve omega-6 yağ asitleri vücutta üretilmezler ve gıdalarla alınmaları gereklidir. Ayrıca bu yağlar özellikle kalp, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı şekilde işlev görmesi açısından vazgeçilmez öneme sahiptirler. Pitosterol ise hayvansal gıdalardaki kalp ve damar sağlığı açısından tehlikeli olan kolesterolün yolunu tıkayarak kana karışmadan vücuttan atılmasını sağlar. Kaliforniya İncir Danışma Kurulu tarafından adeta doğanın en mükemmel meyvesi olarak bahsedilen incir, insanoğlunun bildiği en eski meyvelerden biri olmasına rağmen gıda üreticileri tarafından yeniden keşfedilmektedir. Çünkü besin değerinin yüksek olması, sağlık için faydaları bu meyveye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Değerli dinleyenler, incir hemen hemen her özel diyetin parçası olabilir. İncir doğal olarak yağ, sodyum ve kolesterol içermediği ve yüksek lif oranına sahip olduğu için kilo vermeye çalışan kişiler için de uygun bir besindir. Aynı zamanda incir, bilinen bütün meyvelere göre en yüksek mineral içeriğine sahiptir. 40 gram incir, 244 mg potasyum, 53 mg kalsiyum ve 1.2 mg demir içerir. İncirde kalsiyum oranı çok yüksektir. Meyveler arasında kalsiyum içeriği açısından portakaldan sonra ikinci sırada gelir. Bir kase kuru incir, bir kase sütle aynı miktarda kalsiyum sağlar. Hakil olan eder, her haline şükreder, cümle mahcup şükreder. la ilahe illallah. Yoluk malı yiyelim. Toprağı Aşlar aksın gözünden, Doru paralarsın yüzünden, Gayrı çıksın gözünden, Ya inahe. Radyoculuğun Yüz Akı Akra Değerli dinleyenler, şu anda Akra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programındayız. Eser arasından önce incirin insan sağlığına yararlarından bahsediyorduk ki daha pek çok yararı vardır. İncir uzun süreli hastalıklardan sonra hızlı şekilde iyileşmeye yardımcı olan, güç ve kuvvet veren bir ilaç olarak da düşünülür. Fiziksel ve zihinsel zorlanmayı ortadan kaldırır ve vücuda enerji ve güç sağlar. İncirin en önemli besin ögesi, bütün meyvenin yüzde 51-74'ünü oluşturan şekerdir ve bütün meyveler arasında en yüksek şeker oranını içerir. Ayrıca incir, astım, öksürük ve soğuk algınlığı gibi durumlarda da tedavi amaçlı tavsiye edilir. Değerli dinleyenler. Programımızın başından beri çok sınırlı olarak anlatmaya çalıştığımız zeytin ve incirin faydaları Allah'ın insanlar üzerindeki rahmetinin bir göstergesidir. Rabbimiz zevk ve iştahla tüketilen bu bitkilerin içinde insanın ihtiyacı olan maddeleri onun sağlığına uygun bir dengeyle adeta paketlenmiş şekilde yararına vermektedir. Yüce Allah'ın bu özel nimetlerinin Kur'an'da zikredilmesi de, bunların insanlar için önemine bir işaret olabilir. Zeytin ve incirin besin değerinin insan sağlığı açısından öneminin, ancak gelişen tıp ve teknolojik imkanlarla tespit edilebilmesi, kuşkusuz Kur'an'ın her şeyin bilgisine sahip Allah'ın sözü olduğunun göstergelerinden biridir. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bitkiler olduğuna göre önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi, nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in içindeki bilgilerden istifadeyle her konuda araştırma ve ilmi çalışmalar yapan alimler olduğu gibi bitkiler konusunda da araştırmalar ve ilmi çalışmalar yapan Müslüman alimlerin olması tabidir. Bitkileri inceleyip araştırmayı konu alan ilim botanik adını taşıyor. Bitkiler insanın başlangıcından bu yana insanların ilgi sahası içerisinde yer almıştır. Zamanın birçok ilmine birden vakıf olan İslam bilginlerinin önemli meşguliyet sahalarından biri de botanikti. İşte şimdi bu bilginlerimizden biri olan ve Endülüs'te yetişen orta çağın en büyük botanikçisi İbni Baytar'ı tanımaya çalışacağız. İbn Baytar. Asıl ismi Abdullah bin Ahmed el-Maliki olup künyesi Ebu Muhammed'dir. Lakabı Ahşaptır. Endülüs'ün bir sahil şehri olan Malekada yetiştirdiği alimlerle tanınan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İbn Baytar lakabını babasının veterinerliğinden dolayı almıştır. Doğum tarihi bilinmemekle beraber çeşitli rivayetlerle Hicri 575, Miladi 1179 ve Hicri 596, Miladi 1200 yılları arası gösterilir. İlk öğrenimini babasından gördüğü, dini ve nakli ilimleri okuduktan sonra botaniğe merak sardığı anlaşılmaktadır. Değerli dinleyenler, i̇bn Baytar'ın botanikçi, yani aşağı bolmasındaki en önemli pay, 20 yaşına kadar birlikte çalıştığı, daha sonra İbn Rumiye diye tanınan İsviili ebul Abbas Ahmed bin Muhammed En Nebati'ye aittir. İbnül Baytar, Nebati ile dostluğu süresince Endülüs bölgesinde yetişen tıbbi bitkileri ve bunların özelliklerini, yetiştikleri yerleri, ilmi ve mahalli adlarını öğrendi. Belki de hocasının ilmi araştırmalar yapmak amacıyla doğuya gitmesi üzerine, baş başşehri İşbiliye'de döneminin ünlü eczacılarından Abdullah bin Salih el-Kütami ile İbni Haccaç el-İşbiliğinin yanında çalışmalarına devam etti. O sırada bir yandan Dioscorides ve Galen'in usun basit ilaçlar hakkındaki eserlerini okuyor, bir yandan da Endülüs'ün çeşitli kesimlerindeki araştırmalarını sürdürerek malzeme topluyordu. Daha 20 yaşlarındayken, Hicri 617, Miladi 1220'de hocası Ebu Akbası örnek alarak Akdeniz havzasındaki ülkelerde araştırma yapmak amacıyla uzun sürecek bir yolculuğa çıktı. Önce Fas, Cezayir, Bicaye, oradan Kostantina, Tunus, Barka ve Trablus gibi Kuzey Afrika şehirleriyle civarlarını dolaşarak yazmak istediği eserler için zengin malzeme topladı. Oradan deniz yoluyla hicri 620, miladi 1223 yılının sonlarına doğru Anadolu'ya, Antalya'ya geçip Selçuklu ve Bizans hakimiyetindeki bölgeleri gezerek tıp, eczacılık ve botanik alimleriyle tanıştı. Seyahatinin bu bölümünde Makedonya ve Ege adalarını da ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. Linni adasında bir cins topraktan teke kanıyla yoğrularak, Diyenül Mahtum yapıldığını ve oradaki Artemis Tapınağı'nın bakımına üstlenen bir kadının bu ilaç tabletlerini yapışına bizzat şahit olduğunu söyler. Seyahat dönüşü artık çağının en büyük botanikçisi kabul edilen İbnül Baytar topladığı zengin bitki koleksiyonuyla İskenderiye'ye gitti. Mısır Eyyubi hanedanından El-Melikül Kamil Muhammed kendisine büyük itibar göstererek Mısır botanikçileri başkanı Reisül Ahşab'in unvanını verdi ve hakimiyeti altındaki Suriye'ye her gidişinde onu da beraberinde götürdü. Elmeliül Kamil'in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Elmeliül Salih Necmettin Eyyub döneminde de Eyyubi sarayındaki mevkiini koruyan İbnül Baytar bu dönemde tekrar Doğu İslam coğrafyasına seyahate çıktı. Kitabu'l Camii'deki bitki adlarından hareketle onun Diyarbakır, Urfa, Musul, Lübnan, Kudüs ve Hicaz bölgelerini gezerek malzeme topladığı anlaşılmaktadır i̇bnül ül Baytar'ın Kahire ve Dımaşk'ta yani Şam'da bulunduğu sırada ders verdiği birçok öğrencisi olmuştur. i̇bnül Baytar, doğu ve batı ocağında bilgi, görgü ve tecrübesini artırmak ve yazıcı eserlere malzeme toplamak için üç kıtayı gezen ender bilginlerden biridir. Ayrıca topladığı tababette kullanılan bitki türlerinden ve besin maddelerinden oluşan malzemeyi bütün özellikleriyle tanıtmış, adlarını Arapça, Berberice, Latince, Grekçe ve Farsça olarak yazıp karışıklığa yer vermemek için harekelemiştir. Bilhassa öğrencisi İbni Ebu Usaybiya'nın anlattıklarından hareketle onun alanında çağının en büyük halimi olduğu kabul edilir. Yalnız ve gönlünüz Akber Efendi olsun. Akber Efendim, orta çağın en büyük botanisti ve eczacısı olan i̇bnül Baytar, eserlerinde 1400 kadar bitkiyi tek tek inceleyerek bunlardan hangi ilaçların yapılabileceğini, bu ilaçların kimyevi yapılarını ve hastalıkları önlemekteki tesir derecelerini bir bir anlatır. Liste halinde insanlığın istifadesine sunduğu bitki ve ilaçların 300 tanesi tamamen kendi keşfiydi ve o zamana kadar bilinmiyorlardı bu 300 ilacın 200 tanesi nebati ilaçlardır. İbn-i Baytar, eserlerinde sadece bitkilerden yapılan ilaçları değil, hayvan ve minerallerden yapılan ilaçları da anlatır. İbn-i Baytar'ın hayatı boyunca üst üste yaptığı deneyler ve dikkatli ilmi çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilerin, mahsulü olan bu ilaçlarla ilgili eserlerinden, batılı bilginler yüzyıllarca kaynak kitaplar olarak faydalandılar, üniversitelerde okuttular. i̇bn Baytar kesin olmayan bir bilgiye göre 1248 yılında Dımaşk'ta yani Şam'da hayata gözlerini kapamış olup insanlığın yararına sunduğu eserleri şunlardır. 1. Kitabul ül Câmi fî edviyetil müfrede Kısaca El-Müfrede veya Câmi diye bilinen bu kitap basit ilaçlar konusundaki Arapça kitapların en önemlisi ve en güvenilir olanıdır. Müellifin hayatının sonlarına doğru yazdığı bu alfabedik eserde 2353 madde yer alır. Biri 14. yüzyılda Aydınoğlu Umur Bey adına, diğeri 1681'de Hekim Mehmet Rindani tarafından olmak üzere iki defa Türkçe'ye tercüme edilmiş kitabın bir nüshası İstanbul Üniversitesi Kitaplığı Yaz Menslerler bölümünde T1204 numarada kayıtlıdır. Avrupa'da 15. yüzyılın sonlarında ilgi çekmeye başlayan bu eser Latince, İspanyolca, Almanca ve Lucien Leclerc tarafından Fransızcaya tercüme edilmiştir. Eser İslam dünyasında ilk defa Bulak'ta basılmış ve üzerinde muhtelif çalışmalar yapılmıştır. 2 Tefsiru Kitabu Diyas küridus Arapça literatürde Kitabu Hasais ve Kitabu Hams Makalat adlarıyla bilinen Dioskarides'in beş bölümlü materya medikasına yapılmış bir tefsirdir. Katalog mahiyetindeki eserde, 550 ilaç alfabetik sırayla ve kısa açıklamalarla tanıtılmış, bu arada önceki kaynaklarda yanlış tespit edilen Grekçe bitki ve ilaç adları da düzeltilmiştir. Kitabın ilmi neşrini Hilmi Abdülvahid Hadra ve İbrahim bin Merat gerçekleştirmiş, Albert Dietrich de, Arapça metinle birlikte Almanca tercüme ve şerhini neşretmiştir. 3. Kitab-ül İbane vel İlam, Bima Minhaç, Minel Halel vel Evham Basit ilaçlar kataloğu olup, Ebu Ali İbni Cezlini'nin aynı konudaki Minhacül Beyan, Fima Yeslamili İnsan adlı kitabını eleştirmek amacıyla yazılmıştır. Bu eserin 131 maddesini kapsayan eleştiriler, ilaç isimlerinin ve terimlerinin birbirleriyle karıştırılmış olmasına, ilaçların yanlış tanıtılmasına ve faydalarına dair verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığına ilişkindir. 4. Kitabul ül Muhni fi Edviyetil Müfrede bu eser Kitabul Cami'nin tersine çevrilmiş şeklidir. Yani Kitabul Cami'de bitkiler ve ilaçlar alfabetik sıraya göre yazıldığı halde bu eserde önce hastalıklar, sonra da ilaçlar kısa ve açık şekilde anlatılmıştır. Baş, göz, kulak, ağız, göz, mide, bağırsak, üreme organları, hamilelik ve eklem hastalıklarıyla yara, tümör ve zehirlenmeleri için kullanılan ilaçları ve tıbbın aciz kaldığı durumlarda halkın başvurduğu koca ilaçlarını içeren 20 bölümden ibaret bir basit ilaçlar kataloğudur. el Salih Necmeddin'e ithaf edilen kitabın çeşitli yazma nüshaları bulunmakta, bunlardan biri Tavşanlı Kütüphanesi'nde, bir diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Mehmet bin Ahmed bin İbrahim el-Edirnevi eseri Levamiül Hikme adıyla Türkçeye çevirmiş ve şerhini yapmıştır. Ayrıca Diyet tarafından 1833'te Latinceye, Snodheimer tarafından Almancaya, Leclerc tarafından Fransızcaya da tercüme edilmiştir. 5 Mizanü't-Tabi Emir Şehabettin Ahmed bin İsa'nın isteği üzerine kaleme alınan kitap 80 baştan oluşmaktadır bilinen tek nüshası Uppsala Kütüphanesindedir. Altı Kitabul Efalü'l Garibe ve'l Havâsul Acibe. 7 Risale-i tedaviyes Evet değerli dinleyenler, Botanik ilmi Müslüman bilim adamlarının elinde gerçekten büyük bir gelişme göstermiştir. Botaniğin konusu içerisine giren her şeyin Yüce Allah'ın Hakim ismi Celilesinin tecellileri arasında yer alışı, onları bu ilme daha bir şekle yöneltmiştir. İslam botanikçilerine göre eşya, Esma-i Hüsna'dan biri olan Hakim isminden kaynaklanmaktadır. Her şey ölçülü, faydalı, yerli yerinde ve bin bir hikmetle yaratılmıştır. Bitkiler alemindeki rengizlikleri İngiliz sırları kavradıkça imanları artıyor, gönülleri huzurla doluyordu. Rabbimiz bizleri de O'nun yarattığı her şeyi gözlemleyerek, O'nun kudret ve kuvvetinin farkına vararak imanını artıranlardan eylesin. Efendim yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak dileğiyle hepinizi ve hepimizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.